Berx tabii orada zaten kitapta söylüyor şey hani berx hakkında aşağı yukarı hemen hemen hiçbir kitap yoktur doğru dürüst. Sadece bu yeni çıkan İslam Ansiklopedisinde Berx maddesinden, Berx şehrinden Berx'in işte gelişmesini, ne zaman istilaydı falan tarihçesini takip edebilirsiniz. Benim aldığım kısım da zaten orada istifade ederek biraz da renk vererek ama hiç yalan Yani ilave yapacağını derken yani, o Elif Şefak'ın yazılıyor. Yani aşk kitabı gibi değil yani. Baştan sonra kendisi yazmış. Oradaki Mevlana ne mevlana'ya benziyor, ne Şems Şems'e benziyor. Buradan öğrettin bey. İlk defa Celal Kocayı yazarken, Celal Kocanın de böyle çocukluğundan başlayarak işte kısa hal tercümesini bir... Daha doğrusu bir öykü ölçüsünden. 10-15 sayfalık bir kitap şeklinde de tabii o kitap oldu sonradan. Hoca dedi ki tamam dedi kendi Resul'umu kullanabilirsin, istediğin gibi suslayabilirsin ama sakın olmayan bir şey olmuş gibi yahut olmuş bir şey çıkarıp başka türlü olmuş gibi tehlilat ve tehribat yapma dedi. İçine yalan kaldı. Babanın vasiyetidir. Yazarken buna dikkat ediyorum. Hatta Elif Şaban'a görsem ona da aynı şeyi söyleyeceğim. Yani senin kendi düşüncelerin değil, vakanın kendisi önemli. Evlana'yı anlatıyorsan, Evlana nasıl yaşamış söyler, atacaksın. Kendi kendi hayatını anlatır gibi ben Yani gerçekçi olacaksın, realist olacaksın, bir de hakikata hürmetkar olacaksın. Ama sen kendi sorunlarda ver kendine göre bir anlatım tarzı vardır. Ama Yalan ve yanlış katmama şartiyiz. Bu böyle başladık. Evvela verfi anlatıyoruz. Ve gerçekten o tarihte 1207'dir. Hazreti Mevlana'nın doğum tarihi. 30, 30 Eylül 1207 şimdiki hicri tarihe göre şey pardon, şimdiki milani tarihe göre kullandığımız takvip göre, hesabına göre İşte vefatı da 1273 17 Aralık'tır. <gülüyor> 17 Aralık gecesi. <gülüyor> İkindi vakit, akşam üzerinde, ikindiden sonra. işte öğle namazından, akşama kadar çok büyük bir kalabalıkla gidiyor cenazesi. Cenazesinin ilk defa Sadreddin Konevi. Sadreddin Konevi, Muhiddin Arabi'nin üvey oğludur. Muhiddin Aleminin keşfettiği bir büyük alimdir. Daha çocukken onu keşfetmiş. Muhiddin Arabi'nin babası vefat ediyor. Annesi Alaaddin Keykıbat'ın kuzeni. Selçuk Sultanları'ndan bir sultandır. Sadreddin Kovevi'nin anası. Muhiddin Arabi Şam'dayken rüyasında görüyor. Burada çok istihdatlı, çok kabiliyetli bir genç var. Ben bildiklerimi ona nasıl öğretirim diye kalkıyor, geliyor. Oradan başlayalım biraz rüyayla bakayım niye geliyor, Muhiddin Arabi'nin kıyafeti şimdiki Meksikalıların giydiği eski Endülüs kıyafetidir zaten, o Müslüman kıyafetidir. Şemsiye gibi büyük bir fotoğraf şapka ve biraz kenarları keyri, onu Napolyon devrine kadar görüyorum, Napolyon'un şapkası da biraz ona benzer. Önü arkası böyle şeydir, değişik bir kıyafet, o kıyafet de geliyor. Alaaddin Kayı değil. O zaman ki sultanın şeyine giriyor, rüyasına giriyor. Aladdin Kayı kuvvetin şey. Babası veya dedesi. Diyor ki işte yeğeni falan diyor sultanı ben bana nikahla rüyasından yere gibi bir padişah aldın aldan aldırmıyor sultan ikinci defa ikinci gece yine geliyor derisine yine tek ciddi alıyor ya yani ne oluyor bana falan diyor. İkinci akşam tekrar aynı şekilde rüyayı görünce sabahleyin kalkıyor, adamlarını çağırıyor, eşkal veriyor. Eşkal neyi? Bak onu da söyleyeyim size. Türkçeyi düzgün kullanın. Şekilden geliyor bu kelime. Eşkal, kafiler. Kafile değil. Kar kelimesi başka, kar kelimesi başka bir. Kar gökten yağan beyaz şeydir. Bu Türkçe'yi o kadar bozuyorlar ki spikerler, dinlerken nefret ediyorum, kızıyorum, kapatıyorum. Hiç olmazsa kelimeleri duydunuz. <fessizlik> el ale e, el el diyor. El bu el. El değil, el bu. Beş parmaklı olan el. Bu el alem diye söylemez böyle gererek ağzını, eyi eh, öyle oh, oh. şey söyler. Bu el alemdir. E e ile söylenir. El başka, el başka. Er başka, er başka. Er asker demektir. Eğer er geç dediğimiz erken manasına. Erkenin kısaltılmış şeklidir er. Geç diyoruz zaten. Geç demiyoruz orada da. Işte. Hepsinin müdarek şeyleri var. Şeyler alternatifleri var. Geç demek başka, geç mi demek başka. Geç kaldık diyorsun. Şimdiki gecikme diyoruz. G, G, e, e sesi var Türkçede. İmla'ya koymadılar bunu. Türkçe bozuldu. Hiç olmazsa bir raftrop, elin üstüne bir işaret koysaydık bu kelimeler bozulmazdı. Evet. Fransız koyuyor. Chevrolet diyor. Başka dillerde var. Türkçe'de var. Evet. Türkçe'de var. Türkçe dokuz seslidir. Bize sekiz sesli diye yutturdular. Sekiz sesli değil, dokuz seslidir Türkçe'de. Önce aldım diyor, gelelim hikayeye, şimdi dil, dil de ayrı bir mesele, dilini kaybettiğin zaman dilini de kaybedersin, kendini de kaybedersin, devletini de kaybedersin, her şeyi kaybedersin. Bir taarrafı diyor Kur'an-ı Kerim. Bir, birinci şart olarak dili, dili koyuyor. Kur'an-ı Kerim din kitabıdır ama lisan mucizesidir bir mucizesi olarak yani Kur'an-ı Kerim. Bütün o devli şairlerin edipnelerinin susmuyor, susmuyor, susturuluyor. Böyle bir kitap. Yani yoksa da bozuk, kırık bozuk cümlelerle vahiy gönderemez miydi Gönderildi. Ama ne peygamberin şanına layıktır ne İslam'ın şanına erer. Bir ifade güzelliği, bir ifade kudretiyle bir edebi mucize olarak yanıyor Kur'an-ı Kerim. Ama edebiyat yapmak için gelmiyor. Her Değerli şey, güzel ifade edilmelidir. Eğer bir şeyin değeri varsa mutlaka güzel olmalı. İşte Süleymaniye'ye bak, Selimiye'ye bak. Yoksa secde etmek için o kadar kubbelerin yüksek olması, o kadar bilmem bir şey olması, bu kadar muhteşem olması gerek. Üst tarafta bir secde edeceksin, namaz kılacaksın. İki metrelik irtifa yetiyor zaten bize. Arap böyle yapıyor zaten, betonu döküyor. İşte Medine'deki mescidine de öyle Üstünü kapatıyor. Al sana geniş alan. Geniş alan yaratmak değil. O dinin şanına layık olan estetiği bulabilmektir. Her eğer bir şey manevi değeri varsa mutlaka güzel olmalıdır. Şeyin hatta Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü var. Güzel bir fikrin, doğru bir fikrin kötü bir cümleyle ifade edilmesinden daha çok belli rahatsız eden bir şey yoktur. Fikir doğru fakat ifade kırk kırk. Ne <gülüyor> zaman dedi? Neyse biraz sakin olalım. <gülüyor> Eşkal veriyor efendim. Eşkal değil. Eşkal veriyor. Böyle böyle bir adam var, bunu bulun getirin. Hakikaten verilen şekle göre anlatılan o tipi, kimse olmayı. İşte ya medresededir ya hallardadır zaten o zaman. Bütün şeyleri tarıyorlar. Konya'daki bütün işte yabancıların kaldığı yerler. Muhidin Arabi Hazretleri'ni işte o zaman 40 yaşlarında falandır. Yani belki 45 yaşlarında tam olarak şey Sultanın huzuruna getiriyorlar. Sultan diyor ki, benden ne istiyorsun diyor, niye beni rahatsız ediyorsun diyor ya yani. Sultan ne istediğimi arz ettim diyor sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fakat diyor, bu benden biten bir iş işte değil diyor. Onun da haberi var Sultan hanımın deryasına girmiş, sultanın deryasına girmiş. Peki diyorlar, anlarım sırf Sadreddin-i Konevi iyi yetişsin diye, ve Malatya'ya gidiyor, Konya'da kalmıyor. Konya tabi siyaset merkezidir, orada taciz edilir, rahatsız edilir diye. Beş sene Malatya'da kalıyor ve aşağı yukarı Sadreddin Konevi işte o zaman 12-13 yaşında demek 17-18 yaşına kadar Sadreddin Konya'ya orada hocalık yapıyor. O hanım sultan yani Sadreddin Konya'nın annesi vefat edince senin artık bana ihtiyacın kalmadı diyor. Sadreddin'i Konya'ya gönderiyor, kendisi de Şam'a gidiyor. Ahiret Şam'da geçiriyor, türbesi de Şam'dadır. Mevlana'yı anlatacakken, Muhyiddin Arabi'ye anlatıyoruz. O da bir şeydir. Niye? <gülüyor> Çünkü Sadreddin'i Konya'vi Peygamber şeydir, Hazreti Mevlana'nın cenaze namazını kıldıran ve en yakın dostu, en yakın şey, yani fikir arkada. Biraz şeyler vardır, gerçi yani ekol olarak. Muhiddin-i Arabi'den Ehl-i Tevhid'dir, Hazreti Mevlana da Ehl-i Tevhid'dir. Vahdet-i Vücut kelimesi biraz yanlış anlaşılıyor. Şimdi bir tek Allah var. Her şey Allah'tandır. Hiçbir şey Allah değildir, onu da söyleyeyim. Ha, biz Allah'tan geldik diye hemen Allah'lık iddiasına kalkmasın Firavun gibi insanlar. Her şey Allah'tandır. Bu dünyada ve kainatta gördüğümüz, görebildiğimiz hiçbir şey Allah değildir. Allah ilk sebeptir, ilk yaratandır, başlangıçtır. Kul huvallahu ahad, Allah'u samet. İşte samet kelimesi ilk ve son demektir. Her şey ondan zulür etmiştir. Bunun dışındaki bütün inançlar şirktir. Onu Bu dünyada, ha şimdi şöyle söyleyeyim erik misali var, bir çekirdek atıyorsunuz, oradan bir ağaç çıkıyor, erik ağacı veriyor. O erik ağacı meyve veriyor, siz de onu yiyorsunuz. Bütün nebatlar, bütün ağaçlar hepsi topraktan gıdalı. Fakat senin yediğin erik toprak değildir, topraktan başka bir şey. Onun için söylüyorum, biz Allah'tan başka bir şeyiz. Buna halik mahluk diyoruz. İşte kul mabud diyoruz, abid mabud diyoruz. İsmi vardır kitaplarda. Fakat iki tane Allah yoktur. Varlıktan var çıkar, yoktan var çıkmaz. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. La de illallah diyoruz. Ha, bu in başlangıcı, en başlangıç noktası. Hazreti Mevla'na bunu anlattık. İşte biz... Diyor ki siz nimet seversiniz. Halbuki arifler nimeti vereni severler. Avam rızık peşinde koşar, kavas rezzatin peşinde koşar. Adı Mevlana'nın babası Sultan İlama Bahavü'l-Velad. Muhammed Bahavü'l-Velad. Dedesi Hüseyin Hatibi, onun babası Ahmet Hatibi, onun babası işte Hazreti Ubeydere kadar dayanan baba tarafından bir sülalesi var. Ama kendisi diyor ki ben türkem Şey diyor. Çin, Hindo'yum ya. Yani her ne kadar Hintçe konuşuyorsam, Sanskritçe de zaten bu şeyin aslı biliyorsunuz. Farsça ve yani bütün Avrupa'ya dilleri aslı. İşte diyor ki ben her ne kadar Farsça konuşuyorsam, ama Hindu görüyam diye söylemiş yani. Yani kökenini hesaba katarak, her ne kadar Hintça, yani Farsça konuşuyorsam da ben Türk'üm diyor. Çünkü Türk bölgesi, o zaman ben daha önce Selçukluların emrinde, sonra Harzemşahların emrine giriyor. Bu Berk şehri, işte en eski dünyanın birkaç şehirden bir tanesidir. Çok zengin bir şehirdir. Zengin olmasının sebebi de Ceyhun nehrinin büyük kolu. Dehas Irmağı dediğimiz, sol taraftaki kolu, iki kolu var. Hindi kuş dağlarından gelen bir kolu var. O şeye inen, ortasıya doğru, kuzeye doğru akar. Her ikisi de, hem Ceyhun hem Seyhun'da. Ceyhun sol taraftaki büyük konu Berkliğin içinden geçer. Hindu kuş dağlarının eteğinde son derece bereketli topraklar, alt tarafları ovalarla değil. Bol sulak, sulak bir arazi. Her tarafı İlhassa mevsiminde gül mevsiminde bahçelerle, bağlarla, cennet gibi bir şehir. Tabi bir şey güzel ve zengin olunca onun düşmanı da çoğulur, ona göz duyar çoğulur. Büyük İskender başlamış ilk defa oraya yani gitmiş. talan etmiş. Hatta orada büyük şey İskender bir saray yaptırmış. Kısa bir süre orada kalmış. Ondan sonra Hindistan'a iniyor. Bu şehrin zengin olmasının sebebi de Çin'den gelen ipek yoluyla şeyden gelen işte Hayber geçidini geçip bu kuzeye doğru gelen Hindistan'dan gelen baharat yolunun ilk kesiştiği şehir. Yani Hintli ve e, Çinli tüccarlar ilk defa orada karşılaşıyorlar. Batı, artık Batı'ya doğru işte, Herat, ondan sonra Şah, şeyler, Nişabur, Berat, Herat, Bağdat falan ta işte İstanbul'a, Beyrut, Antakya'ya kadar gelen bir Atteniz. Ondan sonra Cenevizlilere, Venediklilere geçen bir şey var, ticaret sirkülasyonu var orada, gidiş geliş. Enteresandır. Çanakkale seramiğin iddiasına göre ilk seramik bu bölgede yapıldı. Sonra Çinliler, Çinli tüccarlar buradan seramik yapmayı öğrendiler. bittiler kendileri daha büyüklerini daha güzellerini yaptılar. Ve bütün dünyaya onu pazarladılar. İşte Hint şeyi, Çin'in Çinisi diyoruz. Çin adı zaten, Çin'i. Çin'in adı Çin'de yapılan şey demek. Çin'e al şey demek. Ama kaynağının burada olduğunu söylüyorlar. Bir anlaşmazlık çıkıyor tabii. Anlaşmazlığın sebebi de şu. Işte Fahreddin'in razı biraz mutezili mezhebidir. O kendisi keşrafın yolundan giden bir adamdır. Mutezili mezhebinde İslami bir mezheptir. itikatla ilgili bir mezheptir ama aklı ön plana tutarlar. Yani akıl, o kelimeyi nasıl anlıyorsa esas olarak aklın algılaması, anlamasıdır diyor. Halbuki Mevlana'nın babası, sultanın ulema ve onun da hocası, bir yerde hocası olandır, olan Nurşid'i şey, olan Cürcan'da yaşıyor o tarihte. 18 şey. Hayır. Yok. yok. Şey Kıbra evet. onun talebesi Mecduddini Bağdadî. Onun talebesi işte şey Feriduddîn Böyle geliyor silsile. bizim Emir Sultan da o koldan geldi. Emir Sultan da şey, Necmeddin-i Kıbra koludur, hatta bizim Mustafa Kara işte Türkistan'ın ışığı diye Necmeddin-i hakkında küçük bir risale yazdı, küçük bir cep kitabı gibi bir şey, tanıtma kitabıdır. Niye dedim bunu bu kadar kısa tuttum adamın ayrıl hayat diye muhteşem bir tefsiri var. Havas ilminden, bilmem tıp, botaniye kadar bütün ilimlerde devrim yegane büyüklerinden birkaç büyüğünden bir tanesidir Necmeddin-i nazar sahibi bir veli, bir bakışta adamı keşke i keramete eriştiren bir şey böyle bir insan. Çok etkili bir insan. Onun ve o tabi cürcanlar, sultanın ı ulamada Belk'te vahyin esas olduğunu şey ediyorlar. Yani diyorlar ki, efendim bu İslam, din, felsefe değildir. akıl dünya işlerini halletmek için, dünyadaki problemleri, çözmek için Allah tarafından ihsan edilmiştir. Güzel bir şeydir. Aklı bir tarafa atalım demiyoruz ama aklı esas aldığın zaman diyor din bozulur. Dinde esas olan vahiydir. Akıl onun içinden aslına uygun yorumlar yapar ki Kur'an'ın emri böyledir. Biz diyor size iki türlü şey söyledik. Birisi müteşabihat, birisi muhkemat. Muhkemat tevil edilmez zaten. Tefsir de edilmez, tevil de edilmez. Muhkem hüküm demek, değişmez hüküm demektir. Yerleşmiş kurallar, yerleşmiş kaide. Bunun tevhiri de yoktur, tefsiri de yoktur. Allah ne diyorsa, ne emrediyorsa o, o şekilde yapılır. Müteşabihat da muhkemata uygun şekilde tefsir edilir, tevhîn edilir. Yani muhkemat denilen temel ilkeler, mesela aynı şey anayasada ilgilidir. Şimdi anayasa problemi var. Tanrılar diyor, anayasaya aykırı olamaz. Anayasadaki hükme aykırı olamaz. Öyle yorumlanamaz yani. Anayasadaki ana belirtilmiş kurallara uygun olması lazım. Ondan sonra tuttuk biz Anayasa mahkemesi diye bir yüksek mahkeme kurduk ki kanunların bu anayasaya uygun ol olmadığını. E sen bunu dünya işlerinde yapıyorsun. Sen diyorsun işte efendim diyor ki herif mim esas olan budur. Peki bu nedir bilmiyorum diyor. E peki bilmediğin şey nasıl esas olur? Hurufat diyor işte. Hurufilik budur efendim. Kur'an'ın diyor zahiri şeyleri, lafları, hükümleri geçersiz esas olan diyor özdür. O öz de nerededir? İşte Taha gibi, Yasin gibi, Hamim gibi şifreli laflarda da diyor. Bu şifreye çöz, göster bize bakalım ne olduğunu anlayalım. Onu çözsen de yine muhkemete aykırı olamaz. Onu da söyleriz. İşte şey Hazreti Memran'ın babası ve o devrin birçok alimi mevmedin Kübra gibi ...vahyi ve sünneti müdafaa ediyorlar. Ötekiler de aklın esas olduğu şey ediyorlar. Ve bir takım ihtilaflar çıkıyor. Tabi kraldan fazla kralcılar vardır. Ve şey, ben sultanı olan o zaman sultan Tekiş... ...şeyi tutuyor. fahreddin Razi taraftarlarını ve onun berhte olan temsilcilerini tutuyor. Onlar da sürekli işte efendim buna sultanın ulema diyorlar. Bir memlekette iki sultan olmaz. İsterlerse bu sultanın ulema denilen Mevlana'nın babası bu diyorlar sultan velet. İsterse sizi bir günde tahtınızdan indirir. Çünkü çok taraftarı var sizin ordularınızdan daha çok taraftarları var falan diyerek. Biraz kıskançlıktan biraz fikir ayrılığından dolayı araya fitne sokuyorlar. Sultan da haber gönderiyor. Diyor ki bir memleketten iki sultan olmaz. Birimizden birimiz burayı terk etmeliyiz deyince. Zaten karar vermiş sultanın ulema kalbi terk etmeye. Bu Belgin terk edilişinin bu zahirdeki sebebidir. Yani iki sultan anlaşamam. Sultanın ulemayla devrin padişahı pek anlaşmazlığa düşmüş gibi şey. Ama esas sebep. Moğol istilasıdır. Onu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Zaten göç başlamış Moğollar. Ceyhun nehrinin sağında kalan yani Çin tarafında kalan bütün Orta Asya'yı almışlar zaten, işgal etmişler. Ve girdikleri yerde de talan yapıyorlar. Talan yaptıktan sonra da yakıyorlar. Moğol şeyi savaş geleneğinde öyle imha edeceksin. Evvela talan edeceksin. Talan şudur. İşe yarar ne varsa alıp ganimet olarak Kendine mal edeceksin, geri kalan şeye de hayat hakkı tanımayacaksın, onu da inha edeceksin. İmhanın en güzel şekli de yakmaktır. samanlıklar ateşe veriliyorlar Samanlıkları ateşe verildiğinde tabi bütün şehir, bütün köy yanıyor. O zaman saman büyük bir hazinedir, zahiredir. Yani hayvanlar üzerinden yapıldığı için aşağı yukarı bütün büyük evlerin hayvan besleyenlerin bir de samanlıkları vardır. Şimdi de işte şey var, benzinlik. İşte benzer istasyonları var. Allah kahretsin. Akşam bir film vardı. Pardon. Sabah benzerdi. Hemen dokuzda. Afrika'daki Alman-İngiliz Savaşları'nın birinci hedef e, benzin depolarını yapmaktır. Tankların ikman yapacakları yer. Çünkü koca tank benzin olmadığı zaman bir demir parçakalık işe yaramaz. Böyle bir göç başlamış ve hemen diyor işte ne derler, pahada, pahada ağır yükle, hafif ne varsa yükletiyorlar. Tabii kitap çok kıymetli. Eflaki'yi okudum. Tabii bunun, bu kitabın böyle bir belgesel şeklinde gelmesi için. Bütün ile ilgili kitapları okuyorsun. Maalesef bizden böyle bir hayat hikayesi yazmak kabrindeki usul çok şey yok. Böyle bir kitabımız yok. Menakib Hazreti Mevlana diyor, onun kerametlerini anlatıyor işte. Bizde hep Menakib kitapları Ama bu adam nerede doğdu? Kimden okudu? Nasıl yetişti? Nasıl bu hale geldi? devrinde kimlerle karşılaştı? O devir nasıl bir devirdi? Bunları hiç hesaba katmaz. Alır işte işte şey kendisi bizde çok vardır ona benzer kitap işte müzekkin nüfus vardır Şeyh Abdül Geylani'nin kerametlerini anlatır. Bakarsın şey Abdül Geylani kimin çocuğudur? Kimden okumuş? Hocası kimdir? Orada bulamazsın o bilgileri. Onun için böyle bir sistematik bir şekilde çocukluğundan, ailesinde, hocalarından, nasıl okudu, neler neler yaşadı bütün bunları böyle kendi sırasıyla kronolojik bir sıra içerisinde Okuyucu diye yormadan, ya da yormadan, ben isteseydim bu kitap 500 sayfa daha olurdu yani. Fakat büyük kitapları kimse okumuyor. Alıp kütüphaneye koyuyor. Bunu daha ilmi bir metotla da yazabilirdim. İlmi kitabı da kimse okumuyor. İlim ağır geliyor efendim, iyi şey geliyor. Yani özgür ağırlığı yüksektir ilmin tabii. Dipnotları falan koysaydım şimdi buraya falan. Alır böyle bakar, bir iki sayfa okur ondan sonra bana göre değil. Onun için böyle biraz magazin tarzında, hatta başlangıcında da öyle geliyorum. Siz bizimle beraber gelmek istiyor musunuz? Biz Berkler seyahate gideceğiz, işte oraları görmek istiyoruz. Turistik turist rehberi gibi, kolay olsun diye. Böyle bir gazete ediyorsunuz, rehber olsun diye okunsun diye. Bunlara şey ettik, yani, bu, bu tarzı seçmemizin esas sebebi ilimden vazgeçtiğimiz için değil. Biraz okunması kolaylaşsın, okuyan da biraz zevk alsın falan. İşte orada biraz çiçekten bahsediyoruz, güllerden, bülbüllerden falan ilk girişinden. Yormasın milleti diye. bu bir kaside geleneğidir zaten. Arap kasidesinde de, bizim kasidelerde de, baştan böyle ya işte sağda baktan başlar, Ya işte gidelim göksüya bir alemi ağabeyleyelim falan, Göksu'ya ne işi var? göksüde? esas sevgilidir tabii yani. Göksü Göksu bahane. Böyle yahut işte ağaçlar, sular, bülbüller bunlar hepsi malzeme olarak kullanılır ki bir dekor hazırlarsın diye. Onun için <gülüyor> mümkün mektebe kısa tutarak özet olarak şey yazmış zaten bizim. Bir arkadaş bizim şeyde Sakarya Üniversitesi'nde aspirin yapmış hocam dedi. Yani. Böyle bir, dedi, bir, bir şekilde yazmışsın de Çok iyi olmuş dedi. Bir şeyleri de atlamadan özet de olsa içine katarak bir şey fazla ama lüzumsuz şeyle. Şimdi eflak diyor ki, 300 deve yükü kitap vardır. Sultan-ı e Şimdi 70 kişilik bir kafile. 72-73 kişidir. Bunun içinde kendi aile ifradı vardır, i̇şte çocukları vardır, yakınları vardır, yakın talebeleri vardır. Bir de bu develere işte kervanda iş olacak. İşçiler, hizmetçiler falan vardır. Hepsi 70 küsur kişi. 72-73. Bir kafile bersten çıkıyor. Şimdi 300 deve yükü kitap için en az 100 tane personel lazım. Çünkü her durakta bu kitaplar develerden indirilecek, tekrar indirilecek. Sonra 300 deve yükü kitap olması için o devirde bu kadar kağıt var mıydı? Her hocanı, her adını 300 deve yükü, 300 her deveye 100 tane kitap yükleyecek olsak ne olur şimdi? 300 deve 100 ile çarpılsa 3000 olur. Fazla olur, 30.000 olur. 30.000 kitap, nereye sıracak, nasıl sıracak falan. Bunları hesaba katmadan 60 eflak kitabı, biraz o Evliya Çelebi'ye Yani biraz böyle mübadehalı konuşmayı sever. Bir adamın büyük adam olduğunu göstermek için 300 derece kitap olması lazım, yoksa küçük. Ya hiç kitaba gerek yok büyük adım olmak için. hiç kitabı yok. İşte bir makalatı var, o da Sultan Veled toplamış. Onun sohbetlerinden bana Sultan Veled aldığı notlardan toplamış. Şimdi bakıyorsun acaba Şems-i Tebrizi büyük halim değil midir Gelmiş morların birisi ona. Diyor efendim ben işte şey yaptım diyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığını hakiki delilleriyle ispat ettim. Diyor. Hakiki delilleriyle ispat ettim. İstersen sana nasıl ispat ettiğimi ağzı dedim, anlatayım diyeyim <gülüyor> ya. Şems-i kafası atıyor <gülüyor> Şöyle bakıyor, bereysersen diyor. Allah'ın varlığı sabittir, onun senin ispatına da ihtiyacı yoktur. Diyor. Sen bir şeyi ispat etmek istiyorsan kurduğumu ispat et. Okuduğum zaman çarpıldı ve aldım kitabımı anlayacak bir söz mü? Bu başlı işte. şems -i i budur arkadaş. Başka, başka bir şey söylemeye gerek. Allah'ın varlığı sabittir. Senin ispatına ihtiyacı yoktur. Sen bir şey ispat etmek istiyorsan kul olduğunu ispat et. Allah'a kul olduğunuzu. Biz bu dünyaya olduğumuzu ispat etmeye geldik. Allah'ı ispat etmeye gelme. Ona nasıl kul olacağımızı yaşamak ona layık kul olmak için geldik ibadetler, tespihatla, zikirle bunun için açta ha içinde işte, işte Hazreti Mevlana diyor ki Vallahu galibun Allah hükmünü geçirir. Alacağını kimsede bırakmaz. Emrini de tutturur yerine şey kabul ettirir diyor. Vallahu galibun Peki Allah ne emretti? Allah'ı çok zikret. Bu tasavvuf da şimdi. bir şey Bu söyledi dindir aslında. Şeriattır aslında, yani hükmü işte kesin hüküm. Üzgürullah'a zikren kesirah. Muhkem bir ayet. Allah'ı çok çok zikredin. Yani hem dilinizle zikredin, hem de sakın aklınızdan çıkarmayın. Anmak ve anımsamak manasına, zikir. İçeriden olursa fikir manasınadır, tefekkür manasınadır. Dil ile olduğunuz zaman ifade manasına gelir bu. Zikir, anmak. Peki bu dünyada Allah'ı çok zikredenler emri yerine getirmiş ve borçlarını ödemiş olurlar. Allah emrini yerine getirmiş olurlar. Peki zikretmeyenler ne olacak? İnanmayanlar veya da gaflet yüzünden Allah'ı zikretmeyenler? Cehennemde zikredecekler. Cehennem ehlinin bütün işi gücü Allah'ı zikretmektir. Aman ya Rabbi bizi buradan kurtar. Sen büyüksün, sen azizsin, sen kerimsin, sen rahmsin diyerek yanarıp yakarmadan ibaretil. Cehennemde başka ne yapacak ki orada? Orada yanar. Ne oldu? Allah'ın dediği oldu mu? Oldu. Yani burada yaparsan, kurt borcunu ödemiş oluyorsun. Ya ya peşin ödeyeceksin ya beresi ödeyeceksin. Yani bu borç ödenecek, bitti o kadar. İkisinden üçüncü bir yol yok. Allah alacağını kimse de bırakmaz. Kimseye de boşlu kalmaz. Onu da işte İşte şey bu bir zat var. O da büyük bir e, Atavullah-ı İskenderani Hastamın'ın ülemasından Ahmet Mahir Efendi onu şerh etmiş. iki büyük cilt olarak. Böyle büyük de, iki büyük cilt şerh etmiş. Hem de o aşağı yukarı sekiz yüze yakın beyittir, tasavvuf Arapça beyittir. Her bir beytiler şimşek gibidir, kurucu gibidir. Orada bir yerde diyor ki, orada da beni çarptan sözlerden bir tane Allah diyor, وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْرَ حَسَادِهِ buyurdu diyor. Çalıştırdığımız işçinin ücretini o gün ödeyin, يَوْرَ حَسَادِهِ çalıştırıyor o tahsil ayla, hurma toplamaktır. hasat, odur. Yani hurma toplayan, ücretli hurma toplayan mevzeli ufayı topladı, getirdiyse onun ücretin hakkını diyor yevme hasadî, çalıştı ve gömü Böyle kullarına bunu emreden Allah diyor. Hiç diyor peşin ibadete, veresiye ücret öderdim. Sen namazdan alacağını alacaksın, bu dünyada alacaksın. Namaz sana güç vermiyorsa, kuvvet vermiyorsa, moral gücü vermiyorsa, imanını art arttırmıyorsa, coşturmıyorsa, esniyerek, tıksırarak, öksürerek, böyle biraz da uyuk tıs <gülüyor> diyerek namaz kılıyorsa, o zaten namaz da değil, cimnastik de değil, hiçbir şey değildir. Bir kısmımız da aklımız başka yerde, gönlümüz başka yerde, sadece alnımız secdede, o da olmaz. Sübhane Rabbiyel derken yürekten söyleyeceksin. Yürek, Bu yürek dev, devreye girmeden, bu kalp devreye girmeden ibadet ibadet olmaz. Onu da size söyleyeyim. Tutsuz yemek gibi olur. Hiçbir şey olmaz. O bakımdan bütün mesele bu kalbi devreye sokabilmek. Başını secdeye koyduğun zaman Sübhane Rabbiyel ey Allah'ım sen yücelerden yücesin. Ben de o senin yüceliğinin karşısında, huzurunda işte alnını secdeye koyuyorum. Bunu tasdik ediyorum. Bu alnın secdeye gelmesi Allah'ın yüceliğini, sübhan olduğunu tasdik manasındadır. Kendi tevazu, kendi küçüklüğünü de kabul etmektir. Ben senin huzurunda küçülüyorum, alçalıyorum, ufalıyorum, sıfırlanıyorum. Sen de yücelerden yücesin Allah'ım dedi. Bunu böyle akın. konuşma, Konuşmayın, konuşmayın korkmayın Allah'tan. Şarkı söyle secdede. Kıyma bana güzelim diye var ya, Saadettin Kaynay'ın var ya, kıyma bana güzelim diye. Bunu böyle tadıyla tuzuyla ibadet edersen kıyırsa namaz olur. Yoksa yat yat kalk ondan sonra Allahu Ekber diyoruz. Yarın bir makale istemişler ya. Çocuklar geleceklerde hale yazmadım falan. Ben de öyle yani. Ben anlatırken kıldığım namaz anlatmıyorum. Kılmam gereken namaz anlatıyorum size. Estağfurullah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Estağfurullah falan yok. En büyük ıstırabımız namazı hakkıyla kılamamak Ben en büyük şikayetim ondan. Arasına işte bazen secdeye yararken, Allahu Ekber derken, başka namaza girerken, Bazen ''Sübhâne Rabbîkâ'' derken ''Sübhânek Allahümme ve tebârek esmûkâ'' falan, falan derken böyle yüreğim biraz kabarır gibi oluyor. Daha Fatiha'ya başlamadan tekrar kopuyorum Hani o şey eğirenler, şeyler vardır, yün eğirenler vardır. Şimdi hem kadınlar konuşurlar, sohbet ederler hem yün eğirenler. Tabii sohbet tatlı olduğu zaman lafa dalar tak <gülüyor> diye <gülüyor> Çünkü o geriye döner. Sen onu bu tarafa çevirirsin. O biraz ihmal ettiğin zaman o tekrar geriye döner. Tık diye düşer. Ha falan derler. Tekrar onu yapıştırır koyar. Bizim namazımız öyle demişti. Aynen Kur'an-ı Kerim'dedir bu ifade. Yüneğiren kadının durumuna düşmeyin. Nahil suresindedir. Evet. Sürekli diyoruz. Şimdi konuşurken. Evet. Sonra. Soracaklarımız sonrasıdır. Kusura bakma. <gülüyor> başka sorular da gelecektir tabi biz buradayız bir yere kaçmıyoruz Hüsamettin <gülüyor> Çelebi diyor ki bir gün adamlarına diyor en büyük günahkarlar namazı bedenleriyle kılanlar herkes rahatsız oluyor bu sözde ya sen namaz kılanlara günahkar mı diyorsun, ya namaz kılmak günah işlemek midir falan deyince. Mevlana'ya şikayet ediyorlar. Diyorlar ki Hüsamettin böyle diyor. Ne dedi diyor Hüsamettin diyor ki en, en büyük günahkarlar namazlarını bedenleriyle kılanlar. Deyince Hüsamettin doğru söylemiştir. <gülüyor> Mevlana ondan sonra izah ediyor. Diyor ki efendim bir insanın bedeni ibadette... Aklı şeytanlıkta olursa diyor, niyet halis değildir, Niyetler, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Onların diyor niyeti bozuk olduğu için hareketleri doğru da olsa, ibadet şeklinde de görürse ibadet olmaz diyor. Ama diyor bir insan günah işliyor, Allah'ım beni bu günahtan kurtar, beni bu durumdan kurtar diye Allah'a yalvarıyorsa onun diyor bedeni günah işliyor ama niyeti halistir, o Günahdan kurtulmaktır diyor. Yani hem içki içiyor hem de diyor ki ya şu zıkkıdan kurtulamadık gitti diyor. Ya bak sıvara içiyor. Ya diyor bu beladan bir türlü kurtulamadık diyor falan. Şikayet ediyor. Halinden şikayet ediyor. Sızlanıyor ve Allah'tan yardım istiyorsa o, o günah işlerken. Onun diyor niyeti halistir ama bedeni günah halindedir ama ruhu diyor şeydedir Allah'la ibadet halindedir diyor. Böyle hatta şeyi vardır. Hasan Basri Hazretleri'nin bir sözü vardır. O diyor ki sana kibir getiren ibadetten tevazu getiren günah daha hayırlıdır senin için. Çünkü ibadetin gayesi tevazuya eriştirmektir. Secdenin gayesi bizi Allah'a kul etmektir. Yani adam her namaz kırıyor ondan sonra da kıldığı namazla böbürleniyorsa Hasılıyorsa böyle, var mı benim gibi Müslüman şimdi çok oldu, eskiden yoktu böyle, eskiden çünkü tasavvuf kültürü vardı. Her gördüğün hızı, her geceyi Kadir bileceksin diye, bu, bu, bu siloganla eğitildi babalarımız, nenelerimiz. Kimse kimseyi hor görmezdi, kimse kimseyi kötü görmezdi ama şimdi adam diyor ben sekiz defa hacca gittim hocam diyor, çocukluğumdan beri oruç tutuyorum diyor, adam diyor bir defa diyor, camiye girmemiş diyor falan. Tabi ben ondan üstün falan deyince bu ibadetine güvenip kibir getiriyor. Halbuki Kudsi de büyük bir tasavvur, bir tasavvut, tasavvutken o diyor ki Kudsi biçare. Hudadan dile rahmet. Dünya dolusu olsa da amale güvenmedi. Kendi yaptığı namazını, kendi ibadetini kendisine put yapıyor. Sanat içinde geçerlidir bu, edebiyat içinde geçerlidir, ilim içinde geçerlidir. Kendi ilmini kendisine put yapar. Kendi ibadetini kendisine put yapar. Sanatkarlar için daha şeydir, daha tehlike büyüktür. Herkes kendi sanatını kendisine put yapar ve kendi sanatına kapar. Akif de diyor ki hepimiz kendimizin düşman düşmanı, şey, aşıkıyız diyor. Hepimiz kendimizin bağırıyanık aşıkıyız diyor. Benden iyisi yoktur, benden büyüğü yoktur. İşte o boksörler de, en büyük benim diyor mesela, bir gol atıyor futbolcu. En büyük benim diyor. En büyük Allah'tır. Allah'tan büyük bir şey yoktur, biz ne yaparsak yaparız, küçüğüz. Allah'tan eğer bize bir başarı ihsan edilmişse, eğer gol atmışsan şükredeceksin. Namaz kılmışsan şükredeceksin. Allah'ım sen nasip ettin, şükür Hepsi Allah'ın, Hz. Ebu Bekir için söylüyor, Hz. Ebubekir Bekir namazının çokluğu, orucunun çokluğu yüzünden sıddık olmadı diyor, sıddıkiyet mertebesine erişmedi diyor Muhabbetinin aşırı derecede olduğundan dolayı, Allah yoluna, peygamber yoluna can verecek kadar Allah'ı ve Resulü'nü sevdiği için diyor, Sıddıkiyet mertelesini elde diyor Bizi geliştiren şey, kendimize güvendiğimiz ibadetlerimiz değil, kendimize put yaptığımız ibadetlerimiz değil. Gerçi ibadetin şeyini fazla hırpalamak istemiyorum çünkü zaten yapan yoktur da. teşvik etmek lazım ibadeti. Ama hakkıyla yapılmasını bahsediyoruz. <gülüyor> Acaba Hazreti Yoha Ebu Bekir'in Sıddık'ın medçeyi, Sıddıkiyet mertebesine ermesi oraya diyor farklı muhabbeti muhabbeti de Aşırı derecede Allah'a ve Resulüne aşkı sayesindeydi diyor. Bu da Ebu Bekir'den değildi Allah'ın <gülüyor> ihsanıydı. Onu da, son cümleyi de öyle. Bu da Ebu Bekir'in kendi elinde olan bir şey değildi. Allah'ın ona ikramı ve ihsanıydı. Bir nimet geldiği zaman, bir başarı geldiği zaman, bir güzellik bir şeyle uğraştığımız zaman hemen ona şükredeceğiz. Bir hata yaptığımız zaman da tevbe istiğfar edeceğiz. Yine Hazreti Mevlana diyor ki, siz günah işlemeyi ne kadar çok severseniz Allah affetmeyi ondan da daha çok sever. Allah affetmeyi daha çok sever. فَاللّٰهُ غَفُورُ Rahim. Kur'an-ı Kerim'den çok tekrarlanan ifadelerden bir tanesidir. Bu ayetlerden bir tanesidir. فَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ diyor, te -te diyor mesela. İşte İzaca suresinde de var. فَسَبِّحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ kana تَوَّرًا siz ondan sürekli istiğfar edin, af dileyin. Çünkü o sürekli affetmeyi sever. Ondan başka da affetmeyi seven yoktur. Affetmek bize zor gelir. Af dilemek daha zor gelir. Bu böyle. Küçüleceğimizi zannederiz. Halbuki bir İngiliz lordunun bir sözü var. O diyor ki centilmen hata yapmayan değil, hatasından dolayı özür dilemeyi bilendir. Tabii Şekistir'in çocukları. Onlar böyle şey değil yani ortada. Dangalak olsa o Şekistir gibi bir büyük dahi yetiştiremezler. Ama biz Mevlana'nın çocuklarımız. Biz daha avantajlıyız ona göre. hazret iyi ki Mevlana'lar varmış. İyi ki Yunuslar varmış. İyi ki Süleyman Çelebi'ler varmış. Şemsettin'in Tebrizilerimiz varmış. Ondan akşam Akşemsettin'lerimiz varmış. Şeyh Şabanı velilerimiz işte burada. Gölgesinde yaşadığımız Aziz Mahmud binayilerimiz, onun büyük halifelerinden işte yukarıda Selam-ı Ali dedemiz hepsi, hepsi, hepsi Yahya Efendiler. En büyüğü tabi yine Eyüp Sultan adretleri Peygamberi evinde misafir eden bir büyük zat. Şimdi şuraya geldim, hayretler içinde kaldım. Bugün ne? Cumartesi. E, akşama Fenerbahçe maçı var, niye millet burayı doldurmuş? Kadınlar tarafı, içerisi dışarısı, iki defa doldu doldu boşaldı cami, bekledik. İşte tesbih falan çekildikten sonra içeriye girebildik. 15 dakika namaz kılmak için kapıda bekledim. Cemaat çıksın da içerisi boşalsın da, avluda namaz kılanlar var, merdivenler dolu. Dış kapıya kadar, sokağa kadar her taraf dolu. Niye geliyor bunlar buraya? Ne işleri var? İşte Allah. Olabilir. olabilir. Burada Allah'ın sevgili bir kulu yatıyor. Biz gidip onun yanında dua edersek duamız kabul olur diye geliyorlar. Dileklerimiz kabul olsun diye geliyorlar. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki "İnde zikri salihin, تَنْزِلُ rahme." Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmetiyle, temsilin rah Allah'ın rahmetiyle, iyilerin anıldığı yere, iyiliklerin anıldığı yere Allah'ın rahmetiyle. Göft peygamber diyor Hazreti Muhammed. Elbette bu peygamber sözüdür ve elbette doğrudur. Ben diyorum ki diyor Allah aşıklarının anıldığı yere Allah'ın kendisiyle. Sen iilerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti gelir. Aşıkların anıldığı yere Allah'ın kendisi gelir diyor. Şimdi tabii ben de ürkmüştüm diye sizin gibi konudum. Ya dedim Hazret Hazret ne yapıyorsun ya sebe şirke giriyor gibi Allah gelmekten gitmekten falan deyince baktım o da hadis şeyi, o da fayanslar el merbu maamen ahabbe buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraber diyor. Allah'ı seviyorsan sen Allah'la berabersin. Allah aşıklarının olduğu yerde elbette Allah olacaktır. Başka kim olacak yani. Ama onu peygamber sözüne naklen almış, aynen söylüyor. Ötekini de tercüme edip söylüyor. İkisi de peygamberin sözü. Allah aşıklarının anıldığı yere Allah'ın kendisi gelir. Çünkü el mer'u ma'amel ahabbe kişi seni ile beraber. Biz Allah'la beraber olmak istiyorsak Allah etniyle beraber olacağız. Çünkü Allah onlarla beraber. Sen beraber olmasan da o seninle beraberdir zaten. Valla ma akum eyle mekutum buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Yine Hazreti Mevla'nın diyor ki bu müjde ondan gelir. Bu müjdeyle beraber canıma yeniden bir can gelir. Diyor. Bu müjde ondan gelir. Bu müjdeyle yeniden canıma bir can gelir. Ki ikiye katlanacağım diyor. Böyle bir aşk adamı, devam ediyoruz değil mi? Evlana'yı mı anlatıyorsunuz? Neyi anlatıyorsunuz? Allah'a bilmiyorsunuz. Gerçi Evlana'dan nakiller yapıyorlar. ama siz hayatını merak ediyorsunuz değil mi? Hiç merak etmeyin. Hayatı, bu kitapta okursunuz eğer kitapta bulursanız. Anlattım bunları. Başka bir sözler bir kısmı da var orada ama devranın tanınması bilinmesi gereken bir büyük zattı. Hatta hepsini tek tek gün ışığına çıkarmamız lazım. Mesela işte Niyazi Mısri hayatı mücadelelerle geçmiş. Buradaki bu zat bu şey çok büyüktür ben size söyleyeyim. Yani şey Sultan Ahmet bilmiş şeye geliyor. Karacaahmet Ahmet şey efendiyi ziyarete geldi. Sultan Ahmet birinci sultan'da. 14-15 yaşında padişah olmuştur zaten bir 13-13 de şeyi vardır. 15. 30-30 yaşında falan vefat etti. Ve bu 33 Osmanlı da en dinlendirici. Onu da siz var. Hep o şiirleri yazar. Peygamber yazar. Korunuyor e, ayak şeyzadevi şerifi benim başımın tacıdır falan şeklinde şiirler yazar. O camiyi yaptırır. O caminin yapılışında kendisi amele gibi çalışan Cuma günü diyor benim tatil günümdür. Bugün benim günüm diğer günler ümmet Muhammed'in işleriyle meşgul olmam lazım. Orada bağlıyım. padişahım görevim var ama bugün tatil günü camide taş taşıyor sırtında. Çünkü sünnettir Peygamber Efendimiz Medine Mescidi'nin yapılmasında Sırtında kerpiç taşımıştır padişahlar. Hepsi teberrükende olsa mutlaka belli günlerde, belli saatlerde gelir birkaç taş sırtına koyar. Hepsi yapmıştır cami yaptıran padişahlar. Fatih de, Kanuni de ama Sultan Ahmet bunu cami bitinceye kadar her cuma yapmış. yani Yani teberrükende değil amele gibi çalışmış o vakit. Geliyor buraya Hazreti ziyarete diyorlar ki efendim Mezarlığa gitti, bu da diyor ki ise pebdil geziyor tabi, padişahlar öyle şey etmezler, pebdil gezenler. Her birinin kendine göre özel kıyafeti vardır. Mesela ikinci Mahmut, Bahriyeli şey, kayıpçı kıyafetiyle dolaşırmış, öteki bilinen tüccar kıyafetiyle, öteki esnaf kıyafetiyle, tebdil kıyafetiyle şey olmasın diye geliyor ama tabii yine yanında muhafızları var. Uzaktan şey ederler, kollarlar. Onlara pek yanaşmazlar. Yabancı gibi dururlar ama onlar tanıdık koru, koruma görevlilerdir. Di buluyor Hazreti. hazret ve diyor ki, korkma sana bir şey göstereceğim diyor. Sultan e korkma diyor, sana bir şey göstereceğim diyor. O halde ona bir şey göstermek istiyor. Bütün mezarlıktakilere sesleniyor. "Kumu biz miyiz?" Mezarlaktaki hepsi kefenleriyle beraber mezarlardan dirilip ayağa kalkıyorlar. Paşa birbirlerine bakıyorlar. Ondan sonra tekrar diyor uyumalarını, tekrar yatmalarını söylüyor. Bu aziz Mahmut Efendi Hazretleri. Onlar yatıyor. Efendim şimdi bunu akılla tabii izah etmek mümkün değildir. Bu bu akıl işi de değildir zaten. Bunu o halde o halde işte fenafillah derecesindedir. Kim bir izni benim iznimle kalktım diyor. Ama Allah adına söylüyor. O söz kendisi değildir. Yani Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri o anda Aziz Mahmut Hüdayi değil Allah'ın bir meleği gibi, Allah'ın bir şeyi gibi emrini şu şey fena filah mertebesine konva hu bir diyor. Ondan sonra Allah'ın emri İşte bir gün yine Sultan Veled sabah namazına kalkıyor. Tabii erken kalkarlar onlar. Hazreti Mevlana'z altta salmış. Diyor ki Sultan Veled Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled. Babacığım diyor. Ben de sana uyabilir miyim? Yani sen imamın, ben de sana cemaat oldum. Namazı beraber kılabilir miyim? Diyor. Hazreti Mevlana diyor, olur tabii diyor. Sultan Veled anlatıyorsun. Namaza durduk diyor. Benim üzerime dünya çökmüş gibiydi diyor. Bütün dünya sanki üzerimdeydi diyor. Namaz biter bitmez kendimi dışarıya attım diyor. Böyle bir büyük bir basit. Sonra diyor babam duasını yapıp, dedi, peder, babama sordum diyor, babacığım bu ne haldir dedim, nasıl bir hal Bütün dünya üzerimize çökmüş gibi ezildim şey edildi. Babam da bana dedi ki, evlat bazen biz ona gideriz, bazen de o bize gelir. O bize geldiği zaman işte böyle olur. Bu tabii yaşanmadıkça bilinmez. Mesela ben uçtuğumu hatırlıyorum, nasıl uçtuğumu, uçmamak için böyle şeyi tuttum, bir seva gösteresinler. O zaman daha yeni saat işte şeyde spor sevgi sarayda yapılıyor. Bir şey yok yani normal, gittik oturduk, yanımda hanım var. Yusuf Kılıç var öbür tarafta, onun hanımı var böyle ama en yukarıdayız, o spor sevgi sarayı dolu, biz en yukarıdaki banklarda bir yer bulduk kendimize oturuyoruz. Sema başladı. Yavaş yavaş şeyin kesildiğini hissettim. Yer çekiminin kesildiğini hissettim. Ve balon gibi tavana doğru uçacağım. Böyle. Hissediyorum. Diyorum şimdi ben buraya doğru uçarsam herkes sema değil bana şey edecek. Ben buranın düzenini bozacağım. Düzen şey olacak. Acayip bir hal alacağım. Ve böyle şeyden Korktum şey de kopacak gibi. Yani yer çekiminin tam tersi. Göğe doğru çekiliyor. Böyle. Sema bitinceye kadar okuyorum, dinliyorum fakat bir türlü şey edemiyorum. Normal aklımda falan hiçbir şey yok. Ha. Rüya falan da değil. Ve iradem de yerinde aklım da yerinde ve ben buradaki balktan tutuldum iyice uçmayayım diye sonra baktım ki parmaklarım alınmış yani. Yarım saat böyle kendimi zorlayarak uçmamak için. Bıraksam uçacağım. Burası tavana kadar gideceğim, tavana belki yapışacağım, daha yukarı olsa daha yukarı gideceğim. Böyle bir hal. Peki onu başka bir daha yaşadı mı? Hayır. Senden miydi? Hayır. Benden olsa onu her gün yaşamak isterim. Arafat'a gittik, orada ona benzer bir hal yaşayalım diye, burası mübarek makallardır, mübarek mekanlardır. Diyerek aldım ibriği, seccadeyi, ta dağın dibine gittim, o çadırlardan, ışıklardan uzak, zaten ay ışığı var, yetiyor. Gittim oraya, i̇şte abdest saldık, yatsı namazını kıldık. Ne kadar kıldım bilmiyorum. Küt diye orada uyuyakalmışım. Sabah namazı da gitti, yandı. Çünkü geç saat. ben iki buçuk gibi gittim oraya, tabii iki buçukta da yatırsam beşte nasıl kalacak? Böyle yorgunluk var, bir günün yorgunluğu var, telaşı var, stresi var, Arafat'ta. Böyle biz namaz kıldık, güzelce yattık, sabahleyin güneş doğmuş. Emin Hoca, Emin Işık, Emin Hoca diye arkadaşlar beni arıyorlar. Ya, nerede kaldı, bu beraber geldik, bu adam kayboldu falan. Ve baktım, onların sesine uyandım, baktım saat kuşluk çıkmış, güneş doğmuş falan. Biz hani mübarek bir makamda, bir güzel bir hal yaşayalım derken Arafat günü sabah namazını da yedik. <gülüyor> Şunu diyorum, eğer size Allah'tan böyle bir hal olursa sakın kendinizden bilmeyiniz. Bu bir haldir. Makam olsa her zaman o hali yaşayabilirsiniz. Makam başka şeydir. Makam sahibi olduğunuz zaman o makamı kendi o makamda olduğun için o halde sürekli yaşarsın. Ama böyle gelip geçici bazı dalgalar olur. işte bazen fırtınaya tutulursun. Bazen denizde şeye tutulursun. Dalgaya tutulursun. Bir dalga gelirse seni alır götürür. Sen de onu kendinden dinle. Ayva. Ben bazen böyle bir şey gördü. Ay hocam size evliyorsunuz bana. Sakın ha, bana evliya falan demeyin. Biraz aptallık yapmayın. Ben erdiya olsam size söylerim diyor. <gülüyor> Açır açır. Bizde öyle gizli kapaklı bir şey yok. Ben ufak bir hareket gördüğü zaman, işte o bir şey vardı biliyorsunuz. Evrana e sordum ne? Bir iki har vakı olduğuna ben diyor göğün yedinci katında Allah'ın huzurunda namaz bunlar. İnek biz Allah'ın huzurunda kılmıyor muyuz yani? Allah'ın huzurunda olmak için göğün katına katından çıkmak gerekiyor. Cami yeter. Aç seccade Allah'ın huzuru işte. İşte o ama hazmedemeyiş işte tabi kültür alt yapı olmadığı için. O kendisine bir iki hal geliyor. Şunu söyleyeyim size, şeytan sizi günahla baştan çıkaramadığı zaman ibadetle baştan çıkarır. Böyle bir takım hallere uğrarsınız. Var mı senin gibisi de? Biter gidesin. Kendinize sen Hazreti Ayşe evlatıysınız. İşte Cüneydi Bağda bir benim dersin bana. Devrin mehnesi benim diyenler var. Çok böyle. Hazreti Mevlana diyor ki yine nura koşum derken diyor. Nice insanlar ateşe tutulup kelebekler gibi yandılar, gül oldular. Nur'a koşacağız derken ateşe yanıyorsun. Onun için sen Allah'tan bil, haddini bil, bir hal olursa, bir güzel rüya görürsen yahut bir güzel hal yaşarsan, onun için ben anlatıyorum, ben çünkü çok anlattım da bir şey değil. değil ki, kimse de ben bir günahkar kulum, öyle enbiya falan filan da değilim ama Allah günahkar kuluna da tecellide bulunur. Öyle bir şey yok yani Allah kulunu terk etmiş değil mi? Efe hasibdü benne me halekmek muavesen diyor. Siz bizim sizi boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Siz böyle bir zan içinde misiniz? Efe hasibdü benne me halekmek muavesen. Siz abes mi yarattık? Öyle mi zannediyorsunuz? Allah boş işten ve boş laftan münezzeh. Ne boş laf söylemiştir, ne de abes iş yaratmıştır. Abes işten ve boş laftan Allah. Böyle bir Allah'a inanıyoruz. O çok büyüktür. Her kulağı ayrı ayrı tecellilerde bulunur. Kimisine sevgilinin gözünden tecelli eder. Onu sen bilme, Allah'tan bil. Eğer birine aşık olduysan o da Allah'tandır. Bir başka şeyi, başarı elde ettiyse o da Allah'tandır. Çünkü seni istese o başarıdan da, o diye her şeyden de mahrum edebilir. Hiç şey etmez. El verdiyse kullanacaksın, göz verdiyse kullanacaksın, akıl verdiyse kullanacaksın. Ve kullandığın her şey için de ona şükreder. Bütün borcun, bütün faturalar ona kesinmez. Biz kuluz, kul ne demektir? Kapı kulu, Efendisi'nin hizmetinde demek Bizim Meleklerimizde, azalarımızda, aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda hepsi Allah'ın emrinde olduğu zaman kul oluruz. İşte Burhaneddin Muhaqqiqetirimizi Hazreti Mevlana'ya el verdiği zaman, bunu söylüyor, diyor ki şey <gülüyor> irşat Allah'a ait bir işti. Allah'ın işidir. Kitap gönderen, Peygamber gönderen Allah. İrşad işi Allah'ın işidir. Sen eğer irşada soyunuyorsan Allah'ın avukatlığına soyunuyorsun. Allah'a vekaleten o işi yapıyorsun demek. Canını, malını ve tenini Allah yoluna vakfetmedikçe, adamadıkça sen Allah adına irşad yapamazsın. Can da onun, ten de onun, mal da onun. Deyip bütün varlığını Allah'a adayacaksın. Ondan sonra sözlerin Allah adına olur. Yoksa isim yapmak için, şöhret yapmak için sahte şeyh varıyorsun. Doğru. Doğru. Hakiki yok mu var. Ama onlar şu anda kendilerini şey yapmazlar, ortaya çıkarmazlar. Çünkü herkes sahtesinin peşindedir. Bu hakiki şeyhleri kendisini şey diye ortaya çıkarmaz. Ama çok bazıları bilir. Mesela işte burada değişik yaşayan bir zat vardı. Mezar taşından hanımı öğrenmiş seyit olduğunu. Öldükten sonra söylemiş. Ben hocam koca vahidiz. Hem ana tarafından hem baba tarafından seyitti. Öldükten sonra öğrendik biz. Vefatından sonra öğrendik seyit olduğunu. Söylemez mi hocamız? Hatta benimle münakaşetti. Seyyid meyit yok efendim dedi. İnna men amenu lil dedi. Bütün Müslümanlar müminler kardeştir dedi. Hocam yapmayın dedim. Ya öyle şey olur mu? Yani bir insan aynı derecede alim, aynı derecede abid, aynı derecede zahil, iki insandan birisi seyit ise birisi değilse ben seyit olanı tercih ederim dedim. Onun Peygamber sülale soyudur yani peygamberin hiç mi hatıri yoktur? Benim kocalarımdan bir tanesi seyittir. Haliv-i Çok da sevdiğim bir zaten. Çok da bir adam değildi ama dünya tatlısıydı tabi ya peygamberin nuru, peygamberin şehir tecelli ediyor yani öyle şey yok. Kediyi görür, nasılsın diye halini, hatırını sorar. Köpeğe merhaba de, selam de, nasılsın der, karnın doyuyor mu, kemik buluyor musun falan. Köpekle konuşuyor, çocuğu bulur, hiçbir çocuğu halini, hatırını sormadan geçmez. Ama bunlar Peygamberimizin sünnetidir. Medine'de diyor, hangi çocuğa sorarsanız sorun. Peygamberi söylediğiniz zaman, onun en çok sevdiği çocuk benim diye söylerdi size. O kadar sıcak bir ilişki içerisinde, evet. çocukları ve yoksulları sevmek diyor, gözetmek peygamberin sünnetidir. Peygamber varisi olan Ehlullah'ta da bunlar görülürdü. aynı şey. Mesela Hazreti Mevlana yine cebinde sürekli lembevi ve kuru üzüm taşınmış ki sokakta oynayan çocuklar gördükleri zaman onlara verilmiş, onlar da onu severmiş. Geldiği zaman da oyunu bırakıp kenara çekilip dururlarmış. Hazreti Mevla'da da şey verir, leblebi verir, kuru verir, başlarını okşar, hallerini sorar, haydi oyunumuza devam edelim. falan. E bir büyük dede, bir büyük insandan iltifat görmek, sevgi görmek çocukları da mutlu eder. Yani hepimiz sevilmek için yaşıyoruz bu dünyada. İltifat görelim, sevgi görelim diye. Her insan için sevinmek ihtiyaçtır. Benim son sözüm size. Her insan için sevilmek ihtiyaçtır. Sevilmek Allah için haktır. Bakın başka yere bir gönlünüzü kaptırmayın. Evvela Allah'ın sevilmek Allah'ın hakkıdır. Allah için haktır, mahlukat için ihtiyaçtır. Önemli bir ihtiyaçtır ama Allah için ihtiyaç değildir. Allah ihtiyaçlardan münezzehtir. Allah'ın hakkı var. Bütün nimetleri veren, seni yaratar, yaşatar, Allah'ı sevmek mecburiyetindeyiz. Bu da ayettir efendim. وَالنَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهُ İman edenler Allah'ı çok şiddetli sevgiyle severler. En şiddetli sevgiyle severler. Eşet kelimesi en şiddetli demek. Sevgiyle, sevgiyle severler. Allah kendi sevgisini bize ihsan eylesin. Sevdiklerini sevmeyi de bize nasip eylesin. Ne kadar bitti mi? Çok bitti. Bir saat bittikse bir kurza keseriz. Rıza allillah el